Calut, askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir, dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok, dediler. ''Allah'a kavuşacaklarını umanlar ise nice az birlikler vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir.'' dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da Rabbimiz bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkârcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler ve Davud da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir ve sen şüphesiz, Allah'ın elçilerinden birisin. Talut'u kumandan olarak kabul eden İsrailoğulları, yenilgi sonunda kaybettiklerini geri almak üzere onun kumandasında sefere çıktılar. Yolları üzerinde Ürdün Nehri vardı. Ona yaklaşınca kumandan su içmeyi yasaklayarak ordunun kendisine bağlılığını ve irade gücünü denemek istedi. Askerlerin çoğu bu denemede başarılı olamadılar. Ancak kumandan bu vesileyle orduya bir ders daha vermiş, eğitimlerini geliştirmiş oldu. Talut'un yaptığı bu denemeyi Allah'a izafe etmesi, Allah sizi deneyecek demesi, Ülül Emre itaatin Allah emri olmasındandır. Bir başka yoruma göre peygamber kumandana bunu Allah'ın emri olarak tebliğ etmiş, o da yeri ve zamanı gelince uygulamıştır. Tevrat bu olayı anlattığı yerde su imtihanına temas etmemiş, bunun yerine Talut'un düşmandan intikam alıncaya kadar bugün ekmek yiyen mel'undur dediğini zikretmiştir. Ancak Hakimler kitabında bir başka halpte su imtihanı geçmektedir. Öyle anlaşılıyor ki bu su imtihanı birkaç kere tekrarlanmış, Tevrat bunlardan bazılarını zikretmiştir. Filistiyler güçlü bir düşmandı. Başlarında da Calut, Golyad isimli, çok iri ve güçlü bir savaşçı kumandanları vardı. İsrailoğulları ordusu düşmana yaklaşınca her zaman olduğu gibi korku ve gevşeme alametleri ortaya çıktı. Aralarında sayıları az da olsa imanları ve cesaretleri güçlü mücahitler de vardı. Bunlar, İki tedbire başvurarak ordunun moralini yükseltmeye çalıştılar. Savaş tarihinden yararlandılar, zaferin her zaman sayıca üstün olanlara değil, maddi ve manevi şartlarını haiz olanlara ait olduğunu hatırlattılar. Allah yolunda savaşanların, onun yardımına mazhar olacaklarını ummaları gerektiğini hatırlattılar. Ayrıca sabır ve sebat vermesi için Allah'a niyazda bulundular. Bu dua aynı zamanda direnme ve sebat gösterme konusunda bir telkin mahiyetindeydi. Talut'un ordusunda 3 oğlu bulunan bir baba, "Yesse, onlardan doğru bir haber getirsin." diye çobanlık yapan çocuk iken peygamber Samuel'in duasını da almış bulunan küçük oğlu Davud'u göndermişti. Davut, orduya yetiştiğinde Golyad, Calut meydana çıkmış, teke tek savaşmak üzere karşı taraftan bir savaşçı istemişti. Talut onun karşısına çıkmak istiyor, bunun ölüm demek olduğunu bilen askerler onu engellemeye çalışıyorlardı. Davut, çevresindekilere Golyad'ı öldürenin ödülünü sordu. Onu öldürene kral büyük servet verecek, onu kızıyla evlendirecek ve hanedanını imtiyazlı kılacak. Dediler. Davut buraya savaşmak için gelmemişti. Daha önce kendisini bir savaşta denemiş de değildi. Sürüden koyun kapan bir aslanla ayıyı öldürdüğünü hatırlatarak Talut'tan Golyat'a karşı savaşmak üzere izin istedi. Kumandan kendini uyardıysa da aldırmadı. Talebinde ısrar etti. Talut ona zırh giydirdi ve izin verdi. Goliath'a doğru ilerlerken zırh ağır geldiği ve hareketini sınırladığı için onu da çıkarıp attı. Yanında yalnızca vadiden seçtiği taşlarla sapanı vardı. Goliath'la birkaç cümle konuştuktan sonra sapanına uygun bir taş koydu ve onunla düşmanını başından vurdu, yere düşüncede kılıcını elinden aldı ve boynunu kesti. Bundan sonra Filisti ordusunun mağlubiyeti kolaylaştı, zafer İsrailoğlarının oldu. Talut önce sözünde durdu, kendisini askerin başına geçirdi ve kızıyla da evlendirdi. Sonra halkın ona gösterdikleri ilgi, sevgi ve güveni görünce kıskandı, öldürmek için çeşitli vesilelere başvurdu. Davut ona kötülük etmek istemediği için ayrıldı, uzun yıllar uzakta kaldı, çeşitli maceralar geçirdi. Peygamber Samuel de vefat etmeden önce Talut'tan uzaklaşmıştı. Sonunda Talut vefat edince, Davud, Hebron, bugünkü El Halil şehrine geldi. Halkın bir kısmı onu, diğer kısmı da Talut'un bir oğlunu hükümdar olarak kabul ettiler. İki grup iki yıl kadar aralarında savaştılar. Sonunda Talut'un oğlu öldü ve bütün İsrailoğullarının ileri gelenleri Davud'un etrafında birleştiler. Davud, ülkeyi güzel idare ettiği gibi yaptığı savaşlar sonunda sınırlarını Fırat'tan Akabe körfezine kadar genişletti. Allah Teala, kulu Davud'a dilediği birçok önemli ve faydalı şeyi öğretmişti. Krallık nasip etti ve sonunda kendisine Zebur'u, Mezamir'i göndererek peygamberlikle lütfeyledi. İnsanların birbirini engellemesi, burada Talut ve Davud'un Filistinlilerin zulmünü engellemelerine denk düşmektedir. Ancak bu evrensel kural hem fertler hem topluluklar için her zaman ve mekanda geçerlidir. Bazı tefsirciler ayetin insanın fıtratında var olan faydalıyı elde etme, zararlıyı kendinden uzaklaştırma ve meşru savunma duygularına işaret ettiğini ileri sürmüşlerdir. Bu da ayetin lafız ve ruhuna uygun düşmektedir. 252. Hazreti Peygamber'in bütün bu anlatılanları bilmesi Allah'ın ona bunları vahyetmesi sayesinde olmaktadır. Bunları ona okuyan, bu gerçekleri kendisine bildiren Allah'tır. İşte bu vakada onun Allah elçisi olduğunun bir başka delilini teşkil etmektedir.